Allah Azze ve Celle el-Hakim'dir, Allah Azze ve Celle el-Hakem'dir. Hükmüyle alakalı isimlerdir bunlar ki bu isim, Hakim ismi Allah Azze ve Celle'nin Kur'an'da yüz e, defaya yakın bu ismi zikreder. Allah Subhanahu wa Teala buyuruyor ki Enam Suresi 18. ayeti i Kerimede وَهُوَ الْحَك۪يمُ الْحَك۪يمُ Habir o hakimdir, habirdir ve yine Bakara suresi 228'de vallahu azizun hakim Allah azizdir, hakim olandır. Vallahu alimun hakim Allah alimdir, hakimdir. Nisa 26'da ve yine Nisa 130. ayet-i kerimesinde vekanallahu vasian hakime, Allah vasiidir, geniştir, ilmi geniş olandır ve hakim olandır diyor Allah Subhanahu ve Taala. Demek ki kardeşlerim bu Allah azze ve celle'nin hükmünün tam olduğunu gösteren isimlerinden bir tanesidir. Bir tanesidir. Allah azze ve celle kulları arasında dilediği gibi hüküm verendir dilediği gibi hükmü verir onun hükmünü geri çevirecek yoktur onun kazasını kaderini geri çevirecek yoktur ene insallahu bi ahkamil hakimin tin suresi 8. ayet-i kerimesinde Allah azze ve celle'nin buyurduğu gibi Allah azze ve celle hükmedenlerin en iyi hüküm vereni değil midir bela diyor ki Allah azze ve celle efe gayrillahi abtagi hakaman Allah'tan başka bir hakem mi, hüküm veren mi arayayım diyor. En'am suresi 114. ayet-i kerimesinde. Araf suresi 87. ayet-i kerimesinde. وَهُوَ hakimin, O, hükmedenlerin en hayırlısıdır buyuruyor Allah Azze ve Celle. Ve yine En'am 57'de. اِنِ الْحُكُمُ illa لِلَّا حُكُمُ Ancak Allah'ındır. Ve yine Allah, Kehf suresi. 26. ayet-i kerimesinde "Vela fi hukmihi Allah'ın hükmünde hiçbir şey, hiçbir kimse ne yapamaz ona ortak olamaz buyurmuştur Allah azze ve celle. Kardeşlerim, hüküm basit bir şey değildir. O yüzden Allah azze ve celle hayrul hakimin hükmedenlerin en hayırlısıdır. Çünkü bir şeyde hükmedebilmeniz için işiten, gören, bilen, haberdar olan, konuşan, idare eden, yöneten ve diğer bütün isimlere ne yapmanız? Sahip olmanız gerekir ki Allah Azze ve Celle bütün bunlara sahip olandır. O yüzden hüküm verenlerin en hayırlısı odur. Neden? Her şeyi işitendir, her şeyi görendir, her şeyi bilendir, her şeyden haberdar olandır ve her şeyi yönetendir. O yüzden Allah Azze ve Celle hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Demek ki bu Allah'tan başkasının hüküm vermesini ne yapar? İptal eder, yok eder. Hüküm ancak Allah Azze ve Celle'lidir. Çünkü hüküm verebilmek ancak Kamil sıfatlara sahip olanın hakkıdır. Emir O'nundur. Tasarruf hakkı sadece Allah Azze ve Celle'ye aittir. Allah azze ve celalin buyurduğu gibi "Fel hükmü lillah. Fel hükmü Yüce ve büyük olan hüküm yüce ve büyük olan Allah'ındır. Ve ne diyor ki "Ve huvallahu la ilaha illahu. O Allah ki ondan başka ilah yoktur. "Lehul hamdu fil ula vel Dünya ve âhirette hamd onadır. "Ve lehul hükmu ve ileyhi turc." Hüküm Allah'ındır ve siz ona döndürüleceksiniz diyor Kasas suresi 70. ayet kelimesi. Yine Allah azze ve celle "Ve mhtaleftum fihi min şey'in fe hukmuhu ila Allah." Eğer bir şeyde ihtilafa düşerseniz onun hükmü kimedir? Allah'adır. Allah o konuda hüküm verir. Sonra diyor ki Allah azze ve celle hüküm verenin sıfatıyla, özellikleriyle alakalı da bakın Allah azze ve celle şöyle buyurur. Zalikumullahu <gülüyor> Rabbi. İşte benim Rabbim olan Allah budur. Aleyhi tevekkeltu ve ileyhi unib. Ona tevekkül ettim ve <gülüyor> O'na yöneliyorum. Faatiris <gülüyor> semawati art. Bakın hüküm veren Allah'ın sıfatlarına bakın. Neymiş? Gökleri ve yeri yoktan var eden Allah. Hüküm veren. Caalelekum min enfusikum azvace. Sizin nefisiniz kendinizden nedir? İşler yaratandır. O, el, Aynı şekilde hayvanlardan da işler yaratır. Yızlar fi ve bu surette sizi ne yapıyor? Çoğaltır üretir. Lei se kemistlihi Hiçbir şey onun benzeri değildir. O <gülüyor> alim. O işitendir her şeyi işiten, her şeyi görendir. İşte budur hüküm veren. Lehu <gülüyor> maqalidu semawati ard. Göklerin ve yerin anahtarı Onundur Allah'ındır. Yebsutur rizqa limen yasha ve yaqdir. Dilediği kimse için ne yapar? Rızkı genişletir. Dilediği kimse için de daraltır. İşte budur Allah hüküm veren Allah azze ve celle. İnnehu bi kulli şeyin alim. O her şeyi bilendir. İşte bu vasıflara sahip olan Allah'tır sadece hüküm sahibi. Şuara 10 ila 12. ayeti kerimesinde. Demek ki kardeşlerim bu sıfatlara, bu özelliklere sahip olan dilediği gibi şeriat koyar. Dilediğini helal kılar ve dilediğini de haram kılar. Allah Azze ve Celle bundan başkası ise hüküm koymaya kalkarsa ancak ve ancak zulmeder kardeşlerim. Efe <gülüyor> gayrel أَفَحُكُمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبُغُونَ Onlar diyor, cahiliye hükmünü mü istiyorlar? وَمَنْ ahsanu مِنَ اللّٰهِ هُكُمًا لِقَوْمٍ يُقِنُونَ Akleden bir kavm için Allah'tan daha iyi hüküm veren vardır? Bugün yaşadığımız toplumda en basit bir örnek hırsızlığı ele alın başımıza geldiği için söylüyorum. Yani en büyük bir şeyi bile çalsa, Polis ne yapıyor? Bir kapıdan girip öbür kapıdan bırakıyor. Hiçbir cezai işlem uygulanmıyor. Ama şeriatta böyle değildir kardeşlerim. Allah'ın kitabında nedir? Hepsinin hükmü vardır ve Allah hüküm koyanların en hayırlısıdır. Bu <gülüyor> tamamen sosyal, e, sosyal şeyi, e, yaşantıyı etkileyen şeylerdir kardeşlerim. Allah'ın hükmünü hükmettiğiniz zaman, hükmüyle hüküm verdiğiniz zaman gerçekten sosyal yaşantının da son derece düzeldiğini göreceksiniz. Çünkü Allah hem dünyada hüküm verir hem de ahirette hüküm verendir. Kardeşlerim yine e, bütün bunlara sahip olan yine önünde boyun eğmeye, huşu duyulmaya layık olandır. ''İnil hukmu illa lillah hüküm ancak Allah'ındır.'' Emara Allah bütün bu hükümleri veriyor ve aynı zamanda da sadece ve sadece kendisine ibadet edilinmesini emrediyor. Danika dinul kaim işte dost odudim budur diyor. nas la Bütün bunlara rağmen insanların çoğu bilmiyor diyor Allah Azze ve Celle. Evet. Yusuf suresi 40. ayeti kelimesinde. yine Allah Azze ve Celle kasas suresi 88. ayeti kelimesinde buyuruyor ki: "Vela t'du'ma Allahi ilahen akr. Allahla beraber başka bir ilaha ibadet etmeyin. La la ilaha illahu. Ondan başka ilah yok." Kullu şeyin halikun illa vecihuhu onun vechinden onun yüzünden başka her şey helak olacak Lahul hukmu ve ileyhi hüküm onundur ve ona döndürüleceksiniz Allah azze ve celle'nin isimlerinden bir tanesi de hakim. ikincisi nedir el hakem hüküm veren Hadiste geliyor ki kardeşlerim Hani ibn-i Yezid-i diyor ki radıyallahu anh kendisi Allah Resulü selama kavmiyle beraber e, sefere gidiyorlar. Ve bu adam yani Hani ibn-i Yezid-i Halifi radıyallahu anh kavmi içerisinde Ebu'l Hakem yani hüküm veren manasında bir lakabı var bir künyesi var. Allah Resulü çağırıyor diyor ki اِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى هُوَ الْحَكَمْ وَاِلَيْهِ الْحَكُمْ Hakem olan, hüküm veren Allah'tır, hüküm de ona yöneltilir, ona verilir, onundur. Peki insanlar neden seni Ebu'l-Hakem diye lakaplandırıyorlar? Diyor ki kavmim bir şeye ihtilaf ettiği zaman, bir şeyde ayrılığa düştükleri zaman bana gelirler, ben de onların arasında hüküm veririm. Ve onlar da yani her iki taraf da davalı da davacı da ne yapar? Bundan razı olur. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam bu ne kadar güzel bir şey. Senin diyor ne kadar kaç tane çocuğun var? Diyor ki benim Şüreyh, Müslim ve Abdullah isminde üç tane çocuğum var. Erkek çocuklarını sayıyor. Diyor ki Allah Resulü selam onların en büyüğü kimdir? Şüreyh'dir diyor. O zaman diyor ki sen Ebu Şüreyh'sin diyerek. Ne yapıyor? Allah Resulü Selam onun bu ismi almasını, bu kümeye almasını yasaklıyor. Çünkü hüküm veren Allah'tır. Hüküm de ancak ona götürülür diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Bir de kardeşlerim bununla alakalı bir de hikmet dediğimiz bir şey vardır. Ki Allah'ın yaratmadaki halktaki hikmetine baktığımız zaman Allah Azze ve Celle bütün mahlukatı hak ile yaratmıştır ve e, onun başlangıcı da gayesi de bitişi de haktır ve en güzel şekilde yaratmıştır Allah azze ve celle ve her mahluka layıkını vermiştir. Ne layıksa onu vermiştir ve işte her hayvana hangi uzuv gerekli ise onu ne yapmıştır? yaratmıştır. Allah subhanahu ve taala ve hiçbir mahlukatta, hiçbir yaratıkta en ufak bir çatlatlık, en ufak bir eğrilik, büyürlük nedir? Yoktur. Hatta hani bir şeyde sen diyor hiç o hayvan yavrularının yani doğurdukları zaman işte kulağı eksik, burnu eksik veya bir tarafa eksik olduğunu görüyor musun diyor. Allah Azze ve Celle yaratmayı en güzel şekilde yaratmak, yaratmıştır. Mulk Suresi 3 ve 4'te diyor ki مَا تَرَى ف۪ي خَلْقِ الرَّحْمَانِ Sen... Allah'ın Rahman'ın yaratmasında nedir bir uyumsuzluk bulamazsın göremezsin. Ferci'il basra hel tera min futur gözünü çevir bir gökyüzüne bak orada bir çatlaklık var mı bir eğrilik bir büğrülük bir düzensizlik var mı? Hum merci'il basrake sonra tekrar gözünü çevir yukarı bak. Yin galib ileykel basru hasen ne hasir ve ne olacak acizle bitkin bir halde o nazar o göz sana geri dönecektir göremezsin bulamazsın Allah Azze ve Celle o hükmünde nedir yaratmadaki hükmetinde hükmünde kusursuz bir şekilde yaratmıştır Allah Subhanahu ve Taala emri ve şeriyle kanunuyla alakalı baktığımız zaman. Allah Azze ve Celle kitaplar indirmiş, peygamberler göndermiş, kullarının bunları bilmesi ve Allah Azze ve Celle ibadet etmesi için insanları yarattıklarını başıboş oyun ve eğlence olsun diye yaratmamış. Bilakis onları yüce bir gaye, yüce bir maksat için yani ancak ve ancak kendisine ibadet etmesi için yaratmıştır Allah Subhanahu ve Taala. Ve yine hükmüyle alakalı kardeşlerim Allah Azze ve Celle hükmü gereği, hikmeti gereğince ihsan sahibine, ihsanı yani iyilik sahibine iyilikle kötülük sahibine de kötülükle muamele etmiştir Allah Azze ve Celle. Diyor ki iyilik sahibinle alakalı hel cezaul ihsani illel ihsan. İyilik sahibinin Karşısı, karşılığı nedir? Karşılaşacağı, mükafatı ancak iyiliktir. Kötülükle alakalı diyor ki, ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذ۪ينَ Sonra kötülük işleyenlerin sonu daha da kötü olmuştur. İyilik sahibine iyilik, kötülük sahibine de kötülük. İşte Allah Azze ve Celle'nin verdiği hüküm nedir? Budur. Demek ki Allah Azze ve Celle onların hikmeti ve hükmüyle adil bir şekilde davranmış iyilik sahibine iyilik, kötülük sahibine de kötülük vermiştir. Bu da Allah Azze ve Cellenin adaletinin, hükmünün, kemalindendir kardeşlerim. Allah Azze ve Celle hepimize